12 Ağustos 2017, Bursa, Arifane İlim Derneği. Ve Billahi Minen Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr, Innal insan ale fi amenu ve amelus salihati ve tavasub il hukk ve tavasub il sabr. Sadaka Allah Elhamdülillahi Rabbil Rabbi Evet bu haftaki tasavvuf sohbetimizin konusu mürit nedir? Nasıl olunur? Mürşid nedir? Nasıl bulunur? mürşidine arayan mürit ne yapmalıdır? Mürit yola nereden başlamalıdır? Yol nedir? gibi sorularımızın cevabı niteliğinde olacak bir ee, sohbetimiz olacak inşallah. Evet mürit genel manada irade eden murad eden anlamlarına gelir. Özel manada tasavvufta mürit iradesinden çıkmış, mürşidine teslim olmuş, iradesini ona teslim etmiş anlamlarına gelir. Mürşid irşat eden, terbiye eden, öğretmen, yol arkadaşı, refakatçi, kılavuz, gibi anlamlara gelir günümüz diliyle de tabir edecek olursak bu anlamların hepsini taşır İrşat eden yani bilgiyi aktaran aydınlatan bilgi mahiyetinde aydınlatan anlamına gelir genel manada mürşit kelimesi bir hususta bir bilgiye sahip olan kişi bu bilgiye sahip olmayan kişinin yanında onun mürşidi konumundadır. Bu konuda sahip olduğu bilgiyi ona vermesiyle aktarmasıyla onu irşat etmiş olur. Aydınlatmış olur ki bu manada mürşid denir. Ama tasavvufi manada mürşit konusunu burada ele alacağız inşallah. Daha derin, özel manada da işleyeceğiz. İnsan cahil, mankör, aciz, hataya meyilli, rahatına düşkün, Sabırsız yaratılmış bir varlıktır. Hakikati itibarıyla ise ruhu itibarıyla ruhi sultani dediğimiz ruhu itibarıyla ise bir cevherdir. Allahu Teala'nın ben ruhumdan üfürdüm buyurduğu nefahtür dediği ruhumdan üfürdüm buyurduğu bir cevherdir. Hakikati özü itibarıyla bu cihetten bakıldığı zaman yani e, ben ruhumdan üfürdüm. Ee, meselesinden bakıldığı zaman insanı kamil olma potansiyeli kendinde her insan bir kuvve olarak barındırır. Ancak bir fiil bunun açığa çıkışı herkese nasip olmaz. Bir kuvve olarak, bu e, formül olarak diyelim, öz olarak, nüve olarak, cevher olarak her insanda bu bulunmasıyla birlikte ancak bil fiil açığa çıkışı harekete geçişi onun e, meydana gelişi açığa çıkışı herkeste olmaz ancak nasibi olan buna ulaşabilir istidat kabiliyeti buna müsait olarak yaratılmış olan ancak bu özelliği açığa çıkarabilir İnsan bu manada baktığımız zaman ahseni takvim yani en güzel şekilde en güzel surette yaratılmış olmasına rağmen bu aleme gelişi ile Esfeli safilin yani aşağıların aşağısına inmiş olur. İndirilmiş olur. Bunun sebebi ise bizim tabiat dediğimiz tabiat dediğimiz insanın doğası doğasından kaynaklanan bir takım özellikleri neticesi bu doğanın hükmü yani nefis dediğimiz özelliklerle birlikte bu bir nevi esfeli i safiline inmiş olur. İnsana düşen görev bu önünde çok zorlu, çileli, sıkıntılı, uzun bir yol vardır ki tekrar o yüce mertebesinin idrakine ve yaşantısına erebilsin. O yaratılıştaki asli cevherini idrak edebilsin, anlayabilsin ve bu cevherinin hakikatini açığa çıkarabilsin. İnsana düşen görev budur. Yaratılış gayimiz aslında budur. Bu dünya hayatına gelişimiz Allahu Teala'nın bizden istediği, bizdeki bu cevher olma özelliğimizi bu ruhumuzun asliyeti itibariyle o özelliğimizi ahseni takvim o en güzel şekilde yaratılmış özelliğimizi açığa çıkarabilmek bunu sergileyebilmek Allah'ı bilip tanıyabilmek ve Allah'a bu manada kulluğumuzu en kamil şekilde yerine getirebilmek bizden istenen bu bu yolculukta bir rehberi bir öğretmeni yoksa eğer yolun tehlikeli tuzaklarında ömrünü heba eder ve hedefe maalesef ulaşamaz bir çoğunluğu bu e, duruma bu durumla karşı karşıya kalmış oluyor insanların yani gerçek manada bir rehber bir yol arkadaşı bir refakatçi bir kılavuz edinemezse şayet bir öğretmen yoksa yol gösterici bu tekrar Esfeli safininden ahseni takvim olma özelliğine çıkış metotlarının neler olduğunu, nefsini nasıl terbiye ve teskiiye edeceğini, kulluğunu layıkıyla yerine getirmenin ne olduğunu, bu hususları öğrenemez, bilemez önündeki birçok tehlikeler, nefsin tuzakları tehlikeleri, şeytanın tuzakları tehlikelerinde e, ömrünü heba edebilir, hedefe de ulaşamayabilir. Maalesef birçok insan bu durumla bu gerçekle karşı karşıya kalmış oluyor işte bunun içindir ki bir mürşid edinilmesi şart koşulmuştur yani denilmiştir ki eğer bu manada gerçekten size bu yolda rehberlik edecek birini bir mürşidi bu hakikatleri anlatacak dile getirecek size bu yolun sıkıntılarını çilelerini anlatacak tuzaklarını anlatacak ve bu engelleri aşmanıza yardımcı olacak size bu bu yolda yol arkadaşı olacak, refakatçi olacak bir mürşidiniz yoksa bu engelleri aşmanız ve vuslata ermeniz, gayeye ulaşmanız çok ama çok zordur denilmiştir. Hakikaten böyledir. Yani şu var ki bu hakikat ciyetiyle baktığımız zaman peygamberlerin dahi mürşidi vardır. Yine bu. Evet. Peygamberleri dahi ilk önce mürşit olarak Allahu Teala onlara Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiştir. Cebrail Aleyhisselam'dan aldıkları Allahu Teala'dan gelen bilgiler dahilinde ki daha sonra bazı peygamberlerde bu bulduğu gibi Allahu Teala ile yani Rableri ile görüşmeleri de cereyan etmiştir Resulullah Efendimizin Miraç'ta olduğu gibi. bu manada bakıldığı zaman onların da bir mürşidi vardır. Cebrail Aleyhisselam mürşidi olmuştur. Yani öğreticisi, yol göstericisi ve Allahu Teala Onların mürşidi olmuştur. Yine bazı Allah'ın seçkin kulları vardır ki bunlar seçilmişlik özelliğidir. Yani bir çalışmayla, çabayla, kesbi olarak, kazanım olarak ulaşılacak bir şey değildir. Bu Allah'ın seçkin kulları da e, mürşidi ruhaniyetleri itibariyle Hızır aleyhisselam olmuştur, peygamberler olmuştur. Yine biz bu eserlerini okuduğumuz Muhut bin i̇bn Arabi hazretlerinin eserlerinden Fütuhat-ı görmekteyiz sık sık dile getirmekte. Hazreti İsa'nın ruhaniyeti ile çok sık görüştüğünü ve Hazreti İsa'dan bir takım ilimler aldığını Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri beyan etmekte, dile getirmekte. Yine bu şekilde işte Ehlullah'tan bazıları olmuştur ki Hızır Aleyhisselam o Ehlullah'ın e, mürşidi olmuştur, mürşitliğini üstlenmiştir, yetiştirmiştir, ilimler vermiştir, bu yolda sehri sülük yaptırmıştır. Ki bu Hızır Aleyhisselam mürşidi olan Kişilere de e, o devirde Üveysi adı verilmiştir. Veysel Karani Hazretleri, Üveys el Karani'dir esas adı. Karani Üveys. Üveys el Karani'nin yolu olması hasebiyle bu yol. Çünkü o da biliyorsunuz e, Yemen'de yaşamış olmasına rağmen, onun yaşadığı toplumda henüz Müslümanlığı, İslam'ı bilmemelerine rağmen o kabile, allah Teala'nın bir lütfu olarak Üveys el-Karaniye, allah Teala bu Ledün ilimlerini vermiştir. <gülüyor> Ki <gülüyor> bu manada işte Hızır Aleyhisselam'ın yetiştirdiği kullara da üveysi deniliyor. Ama günümüzde tabi bir takım insanlar kendilerine üveysi adını takıyorlar. Bu sosyal medyada çok popüler oldu. Malumunuzdur. Facebook ortamında. <gülüyor> bir takım e, kendilerince belirledikleri bir zikir var bu zikirleri çektikleri zaman işte kimseye hiçbir mürşide bağlanmak gerekmediğini bu şekilde bu zikirleri çekmekle siz işte kamil noktasına ulaşacaksınız. Size rüyanızda bir ehlullah gelecek, sizi yetiştirecek size bilmediklerinizi öğretecek bu şekilde de kemalat noktasına ulaşacaksınız gibi beyanatları var açıklamaları var. Buradan şunu beyan etmek isterim ki bu manada hareket eden kitle bir hata içerisindedir. Yani bizim öğrenmiş olduğumuz, bilmiş olduğumuz hakikatlerle örtüşmüyor. Böyle bir şey yok. Yani sen hiçbir mürşitten hakikate, ilme dair, ilmi hakikatlere dair bir bilgi edinmeden, nefis terbiyesi, tezkiyesi metoduna girmeden, çektiğin bir zikirle, sadece bir zikirle seni gelecek rüyanda, bir evliya Allah irşat edecek Burada genelde bu meseleler Maalesef ve maalesef Cinlerin oyunlarına tuzaklarına düşen kitle bunlar. O evliya diye Rüyasında gelen e, Gözüken cinler Şeytanlar Bu gruptaki insanları Maalesef işte e, Aldatmakta cin Şeytan hep kötülüğü emretmez dini bir takım hükümlere de yönlendirir kulu. Onu bir güven sağlar ki kendisine ondan sonra onu saptırır. Bu mahiyette işte önce böyle bir takım doğru hakikatlere dair bilgi verir ama ondan sonra o kişiyi saptırır. Yoldan çıkarır. Tezgahlarına düşürür. Allah muhafaza. Bakın Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki cinler şeytanda cinlerdendir. Cinler tevhide dair bir ilme sahip değildir. Onlarda tevhide dair bir ilim olmaz. Eğer ki bu cihetten bakıldığında bu tarz insanların tevhide dair gerçek sağlam manada bir ilmi yoksa ve rüyalarında işte gelip de ehlullah'tan bir takım zevatın kendilerini yetiştirdiğini iddia ediyorsalar o ehlullah diye kendini tanıtanların kuvvetle muhtemel cin olduğu net bir şekilde ortadadır. Çünkü cinlerde tevhide dair ilim olmaz. Muhyiddin i̇bn Hazretleri bir tevhid ehlinin cinlerden alabileceği bir şey yoktur der. Tevhid ehli bir zat. Yani yolun tevhidse, tevhidi öğrenmek, idrak etmek, yaşamak istiyorsan cinlerle irtibata geçmez böyle bir insan. Çünkü cinlerde tevhid ilim yoktur. Dolayısıyla onlardan uzak durmayı tavsiye eder. Multinet'ne ara vazetir. Bunu da bu şekilde yeri gelmişken beyan etmiş olduk. İnsanların geneli içerisinde bu yol ve irşat olunanların sayısı pek ama pek azdır dedik. Yani Üveysi yoluyla Hızır Aleyhisselam'ın yetiştirmesiyle aklı yerinde olup hakikatlere talip olan bir kimse önce kendisini ilgilendirdiği kadar şeriat ilimlerini tahsil etmeli. Ve Allah'ın emrine uygun bir yaşantı içerisinde olmalıdır. Öncelikle bu yola giren, kulluğunu layıkıyla yaşamak gayretinde olan, tevhidi öğrenmek davasında olan, bu esferi safilinden <gülüyor> ahsen-i takvimliğe nasıl çıkılır, bu seyr sülük nasıl yapılır, bu gaye içerisinde olan kişi öncelikle ve öncelikle şeriat ilimlerini kendisinin, ilgilendiren kısmı kadarıyla işte abdestini, namazını, orucunu bunları bu hususta şeriat ilimlerini ilmihal bilgisi dediğimiz bilgileri tahsil etmeli ve Allah'ın emrine uygun şeriatın emrettiği şekilde. Kadın için ve erkek için. Giyiminden kuşamından tutun. Yaşantı, tavır, hal, hareket, fiil, her neyse şeriatın emrettiği şekilde bu yol üzerine girmesi lazım. Eğer ki bu yola girmiyorsa kişi, henüz şeriatın ahkamları hususunda bir bilgi edinmeden, ilmihal bilgilerini edinmeden ve şeriatın kendisine emrettiği Allah'ın emri olan kadın için ve erkek için giyim kuşamdan tutun fiil, hal, duruş neyse, bunların tamamına şeriatın emrettiği çizgiler dahilinde bir giriş yapmadıysa bu insanın bu hakikatlere dair yapacağı yolculuğuna sakat başlamış demektir. Topal başlamış demektir. Tek kanatlı kuş misalidir. Tek kanatlı kuş uçamayacağı gibi şeriat ilimleri olmadan da bir insanın hakikate yönelmesi o kuşun asla uçamayacağı gerçeğinde olduğu gibi hakikate de vasıl olması beklenemez. Bekleyen abeste iştigal etmiş olur. Bu hakikati de net bir şekilde bilelim. İlk başlangıç noktamız şeriat. Şeriatın emir ve hükümlerini bilmek ve layık ile yerine getirmek, ahlakımızı bu cihetten güzelleştirme gayreti içerisine girmemiz gerekiyor. Buradan tabii ki ölçü, Kur'an ve sünnet dedik. Kur'an ve sünnete dayalı bir yaşantı içerisine girmemiz gerekmekte. Şimdi kişi normal şartlarda kişi bu sorgulamasını yani ben neyim, niye yaratıldım, niçin yaratıldım benden istenen ne kulluğumu nasıl yerine getirebilirim gibi sorgulamaya girdiğinde bu sorgulamasını yaptıktan sonra hakkı tanımak için zahirde ve batında yolculuğa çıkmaya karar verir. Hem zahirinde hem batınında. Ve bu durumda ona işte mürid denilir. Tasavvufta salik denilir, yolcu mürit denilir mürit öncelikle dininin hükümlerini gereği gibi yerine getirmesi gerekir ve şeriatı öğrenmesi gerekir dedik bu zahiri bu hususta düzeltmesi yerine getirecekleri bir de batini manada da işte ahlakını, davranışlarını kontrol altında tutmalı, ıslah etmeli bu terbiye başlanır bunun için de ilk başlangıç noktası ne dedik biz bu sorgulamanın neticesinde Resulullah Efendimizin şu hadisi şerifi başlangıç olarak kabul edilir dedik bu tasavvufta nefsini bilen Rabbini bilir bu hadis şerifi uyarınca kendi nefsini ilk önce tanımalıdır ki ondan sonra da Rabbini tanıyabilsin kişi nefsini bilmeden tanıyamadan Rabbini tanıması beklenemez nefsinin hakikatini bilmeyen kişinin Rabbini tanıması beklenemez Rabbisini bilmeyen kişi ise alemlerin Rabbi olan Allah'tan haberdar olamaz Rabbini bilmek ayrı şeydir Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmek tanımak ayrı şeydir nefsini bilen ancak Rabbini bilir yani Rabb cehetiyle Allahu Teala'nın Rabb ismiyle kendisini hangi esmalar ile terkip ettiği hakikatini öğrenir Rabbini bilmek bu Rabbini bildikten sonra burada yolculuk bitmiyor Bundan sonra Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmek, tanımak gerekiyor. İşte bu tasavvuf dediğimiz yolculuk hem kişiye Rabbini tanımasını hem de Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmesini tanımasını sağlıyor. Bu da nasıl oluyor? İşte mürid olarak yola çıkan kişinin yani bu hakikatleri öğrenmek, murad eden, irade eden kişinin bir mürşid bulması ile kendisini irşat edecek bu hakikatleri anlatacak, doğru yolu gösterecek bir mürşid bulması ile ona tabi olması ile bu yolculuğa başlamış oluyor. Her insan mizacı farklı olduğundan meyli arzuları, amaçları, zevkleri, idealleri, idrakleri, kavrayışları farklı farklıdır. Çünkü herkes farklı yaratılmıştır. Kişi mizacına uygun düşen oluşlarla karşılaştığında mutlu olurken, Mizacına uygun düşmeyen oluşlarla karşılaştığında ise mutsuz olur. Çünkü mizacına yatkın değil. Karşılaştığı bir şey. Belki onun menfaatine ama mizacına yatkın değil. Dolayısıyla mizacına yatkın olmayan şeyden genel olarak insanlarda oluşan şey mizaca yatkın olmayan şeyden kaçar. Uzaklaşır. Çünkü mutsuz olur mizacına yatkın olmayan bir hadiseyle karşılaştığında. Aslında kişinin nefsi hakkında bu bilgilere sahip olmasından sonra yolunu Tarikatını seçmesi daha uygundur. Yani nefsini tanıdıktan sonra Nefsini bilen Rabbini bilir Hadis-i şerifinden hareket ile Esas kişinin bir önde önceden bir ön çalışma yapması lazım. Nefsini tanıması lazım. Mizacını bilmesi lazım. yaratılıştaki fıtratının özelliklerini bilmesi lazım. Benim mizacım hangi yöne meyilli, yatkın Bunları çözüp ondan sonra bu mizacının çözümüne göre de bir mürşit arayışına girerse doğru olanı yapmış olur. İşi kolaylaştırmış olur. Maalesef toplumumuzda bu hususta bilgili olmadığı için kişiler genelde bu metodu yapan çok az. Yani kendi nefsini bilip tanıyıp nefsini bilip Rabbini bilip Rabbini bildikten sonra yani mizacını çözdükten sonra Rabbi cihetiyle Rabbi hasını çözdükten sonra bu yolculuğa çıkayım. Bana bu şeyine uygun, mizacıma uygun hangi yol, hangi metot uygundur? Sorgulamasını yapan maalesef az insan olduğu için genelde bu tarz mürşit edilmek ya da mürşide tabi olmak hususunda eş dost arkadaşı aracılığıyla işte ya ben falanca yere gidiyorum. Orada bir takım irşat dersleri yapılıyor. Buyur gel. Seni de götüreyim." demesi neticesi arkadaşı onu arkadaşlık yapar. Gider. Ondan sonra gel ya işte burada e, bu yolculuğu burada yap. Bu irşat eden mürşidin, bu kılavuzun, bu öğretmenin rehberliğinde seyir-i yap. Müritliğini burada yap. Gel bu adama tabi ol. İntisap et denilir. Ve kişi de bu şekilde o kişiye tabi olur. İntisap eder. Mürşid edinir. Yani kendisine öğretmen edinir. Yol arkadaşı edinir. Rehber edinir. Ve onun usulleri, yöntemleri dahilinde başlar. Seyri sülük. O kişinin, yani mürit olan kişinin seyri sülüğü başlar. Nefis terbiyesi, tezkiyesi denilen olay başlar. İşte burada kişi mizacına uygun düşecek mahiyette. Biz buna e, bu usule tarzada da meşrep diyoruz. Bu yani usul o yolda o mürşidin hangi yol hangi metodu izleyerek mahiyetindeki kişilere, öğrencilere Allah'a giden yolculuğu yaptırıyorsa ona meşrep, usul, tarz deniliyor. Bu işte kişi mizacına uygun meşrebi bulursa seyru çok hızlı olur. Çünkü neye ihtiyacı olduğu, ne şekilde seyrsülûk yapacağını uygun bir meşrebi açısından uygun bir mürşidi bulmuş olması hasebiyle daha hızlı bir terakki eder. Sehri sülükü daha hızlı olur. Ama mizacına uygun bir meşrebi bulamadıysa o zaman o kişinin sehri sülüğü sehri sülüğü daha ağır olur. Çünkü kendi mizacı farklı. Fıtraten farklı bir mizacı var. Yani onun üzerinde yapılacak metotlar, uygulanacak Nefis terbiyesi ve tezkiyesi metotları Doğru bir metot uygulanmadığında iş zorlaşmış olur Hani adeta Kulağını göster denildiğinde ne yapıyoruz Hemen sağ kulağımızla sağ elimizde Sağ kulağımızı gösterdiğimizde en kısa kestirme yolla Bu işareti yapmış oluyoruz Ama sol elimizde kafamızın arkasından dolanıp da Sağ kulağımızı gösterdiğimizde işi zorlaştırmış oluyoruz İşte bu e, Meşrep mevzusu da böyle Yani mizacına uygun bir Meşrebi bulamazsa kişi kendine işi zorlaştırmış olur. Oysaki ömür kısa. Eski bir mürşidi dermişlerin dervişlerin meşreplerini gördükten başka bir mürşidi kâmile gönderilir. Eyvallah. Tabii ki eskiden mürşidi kâmil bakar. Bakarmış. Dermiş ki, evet sen seyri sülük edebilirsin ama bizim meşrebimizde değil. Çünkü bizim meşrebimiz senin mizacına uygun değil. Çünkü mürşid baktığı zaman görüyor onun mizacının ne şekli olduğunu, mizac yapısını gördüğü için Dolayısıyla dermiş ki e, bizim kapımızda e, sana irşat gözükmüyor. İşte belki adres gösterilmiş. Sen falancaya git. Falanca da ancak irşat olunabilirsin. Veyahut da sen kendine uygun bir mürşidini ara derlermiş. Neden? Çünkü hakikaten eskiden mürşidler, mürşidi kamiller işin ehliymiş. Kendine bağlamıyor. Kendisine bağlamıyor. Hakka Allah'a yolculuk için onlara mürşitlik yapıyor, evet. öğretmenlik yapıyormuş. Ama günümüzdeki mürşitler kendisine hizmet edecek mürit arıyor. Şimdi bu hakikati de dile getireceğiz. Maalesef yani adına mürşit denilen gerçek manada kamil olarak mürşit olmamış birçok zevat var ki maalesef günümüzde. Kim olursa olsun ben bir yolda seyri sülük yapmak istiyorum dediği zaman gel. Hoş geldin. Evet senin seyri sülüğün burada olur. En güzel, en kamil yolculuğun burada olur deyip kendisine çekiyor alıyor başka yollarda bulamazsın zaten olamazsın senin olacağın yer ancak burasıdır çünkü en en doğru yolda biziz dost doğru yol üzerine olan biziz diğerlerinin hepsi hatalı yanlış diyerek müridin zaten müridin bir bilgisi yok şeriata dair bilgileri öğrenmemiş nefsini tanımamış Rabbini tanımamış adeta kör bir şekilde gitmiş tabi olmuş e tabi bunu kandırması da gayet basit kolay Dolayısıyla bu kişiyi alıyor. Hemen gel. Sen bizim günümüzde bu şekilde olacaksın diyerek seyruzuyla başlatıyor. Yani amaç taraftar toplamak günümüzde maalesef. Gerçek manada mürşidi kamilleri tenzih ederim. Onlar çok azın azın durumunda Türkiye'mizde. Belki dünyada da böyle. Bunları tabii ki tenzih ederiz. Biz biz burada mürşid manasında söylediğimiz işte kendisine tabi eden, nefsine hizmetçi arayan mürşitleri söylediğimiz zaman kastettiğimiz zaman bunlar oluyor işte herkesi taraftar toplamak derdinde kim olursa olsun gelsin aman gelsin sayım artsın da hizmetçilerim artsın da kim olursa olsun gelsin manasında bir bakış açıları var işte bizde bu kişi bu araştırmayı ön araştırmayı yapmış olsa şayet kendisinin nefsini tanıyacak Rabbini tanıyacak mizacını bilecek dolayısıyla mizacına uygun bir mürşit bu meşrep üzere bir mürşit arayacak ki ona tabi olacak ve dost doğru yol üzere gidebilsin tarikata zaten eskiden alınmazmış ki böyle derviş böyle hemen tarikata olmanı böyle bir öyle çok zorladı tarikatla evet şimdi bu seyr-üsülükte usul ve yöntemler farklı farklıdır ki böylece tarikatların meşrepleri oluşmuştur kişi bu aşamada kendi fıtratına uygun olan tarikatı seçme konusunda isabet ettiyse bu yolda hızlı ilerleme kaydeder Tabii ki mürşidinin himmetiyle Mürşidinin de himmeti burada söz konusudur. Kısa sürede manevi haller hukuk olur, keşfi açılır, kalp ehli olur. Eğer başarıya ulaşmak için öncelikle mürid olan kişinin istidadında bu hakikatleri anlama ve yaşama kabiliyeti bulunması şarttır. Evet. Bu çok önemli. Mürid olan kişinin bu yolculuğa çıkmaya adayım diye ortaya çıkan kişinin istidadında bu hakikatleri anlama ve yaşama kabiliyeti bulunması lazım. Eğer istidadında bu hakikatleri anlama ve yaşama kabiliyeti yoksa onun varabileceği bir şey yok oraya bir mürşide intisap etse dahi iyi ahlak öğrenmek babından bir takım faydalı elde etse dahi hakikatlere dair bir nasibi yoktur kısmeti yoktur alamaz ancak nasibi oranında faydalanabilir Heh, burada şimdi çok önemli bir mevzuyu belirtelim ki Allah kime hidayet dilediyse ancak o hidayete ulaştırılır bu manada, tırnak içinde söylüyorum. Hiçbir mürşid, kendisi hakkında cehennem takdir edilmiş bir kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bu hakikati bir defa net bir şekilde bilelim. Hiçbir mürşid, mürşidi allame olsa, mürşidi allameyi bırakın, peygamber gelse, Allahu Allah Teala hakkında cehennemi takdir ettiyse bir kişinin, onun cehennemden kurtulup da cennete girmesi asla da kat'a mümkün değildir. Halk arasında yine yanlış bir anlayış yanlış bir inanış var. İşte falanca mürşit falanca tarikata girersen o, bizim mürşit adamı cehennemden kurtarıyor. Oo bizim mürşit ölüm zamanı geldi mi ruhaniyetiyle gelir sorgusu Ali Azrail gönderir sen çekil der o benim mürşidim der ben halledeceğim. ben halledeceğim işi der sorgu zamanı kabre gelir bizim mürşid kabirde sorgu melekleri geldiği zaman sen çekil der meleklere o bizim mür müridimizdir der o tamam cennetlik biz ona kefiliz der böylelikle kurtarır böyle bir şey yok bunlar sapsata bunlar uydurma hakikatle hiçbir bağlantısı yok Resulullah Efendimiz kızı Fatıma'ya demişken ya Fatıma sakın peygamber kızıyım diye güvenme bu manada Allah'a kulluğunu layıkıyla yerine getir diye uyarmışken nasıl olur da bir mürşit denilen şahıs bir insanı cehennemden kurtarabilir böyle bir şey mümkün mü yani akıl var mantık var yani bir, bir noktada şimdi akıl akıl olmadan yolculuğa çıkılmaz akıl bize en başta lazım çünkü akıllı olmayana zaten imanın şartları da sunulmuyor iman etmek gerek, gerekliği de yok akıl yoksa Aklı olan kişi bir defa bunu bir düşünmesi lazım. Neden bunları bilemiyor? Çünkü okumamış. Dini bir takım hakikatlere vakıf olmamış. Resulullah Efendimizin bu sözünü okumamış. Kızı Hazreti Fatıma'ya ettiği sözü okumamış. Resulullah Efendimizin amcasına o ölüm zamanı imanı telkin ederken la ilahe illallah derken Allahu Teala tarafından gelen ayeti haberdar değil allah Teala ancak hidayet edici, edici biziz diyor. Biz kime imanı nasip edersek ancak o iman eder. Kime hidayet edersek o hidayete ulaşır buyuruyor. İşte bu hakikatleri okumayan kişi ne yapıyor? Bu sefer bu safsatalara inanıyor. İşte mürşid insanı kurtarır. Cehennemden de kurtarır. Ha, ben oraya bağlı oldum ya tamam oh, kurtulduk. Cennetlikiz. ikiz. Sorgu sual yok. Azrail geldiği zaman mürşidim beni kurtaracak kabre girdiğim zaman sorgusuz meleklerine çekilin diyecek beni kurtaracak. Dost doğru cennete gideceğim. Bu inanç ve itikad içerisinde kalmış. Sapın. Zavallı. İşte bu hususlarda maalesef hakikati bilmedikleri için insanlar bu safsatalara inanıyorlar. Tekrar ediyorum. Hiçbir mürşid kendisi hakkında cehennem takdir edilmiş bir kimseyi cehennemden kurtaramaz. allah Teala yazdı ise levh-i mahfuzda bu yazılı ise bu kişinin cehennem ehli olduğu onun kurtuluşu mümkün değil hiçbir mürşit böyle bir şeyi kurtaramaz öyle bir yetkisi yok hiç kimsenin bu hepsi Allah'ın takdirinde bulunan bir şeydir eğer bunu iddia eden var ise o kişi cahildir hakikatten habersizdir şimdi bu şekilde dedik yolu kişi kendisine uygun olan yolu seçip mürşidine tabi olur olur Mürşidine tabi olduktan sonra izleyeceği yol nedir? Şimdi mürşitler de hakikate davet eden, rehber olan, öğretmen olan, irşat eden kişiler de sınıf sınıftır. Onların da mertebesi vardır. Yani mürşit denilince zannetmeyelim ki o mükemmel, kamil, her şeyi dört dörtlük biliyor. Böyle bir şey yok. Mürşitler de kendi arasında derece derece ayrılır. Mürşit ayrıdır, mürşidi kamil ayrıdır. Mürşidi kamil dediğimiz zaman bu hakikatlere en kamil şekilde vasıl olmuş ve müridine seyri sülüğü en mükemmel şekilde yaptırabilen, müridinin nefsinin özelliklerini bilen, bu nefis terbiyesi ve tezkiyesini onun şartlarına göre, onun usulüne göre yaptırabilen, böylece telkinlerde bulunabilen kişi demektir mürşid-i kamil. Şimdi bu mürşidlerin içerisinde yine Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri'nin eserlerinden edindiğimiz bilgiler dahilinde sınıflandırma yapıldığı zaman i̇bn Arabi Hazretleri der ki mürşidlerin içerisinde ilk önce bir bu e, mürşid, gerçek manada mürşid olamayan sahtekar mürşidler sınıfından gireceğim. Nefsine davet eden vardır. Bunlar gerçek manadaki mürşitler sınıfına koymuyoruz bunları. Bunlar, bu kişiler nefsine davet eder. Öğrendiği 3-5 kelime ile birlikte bu kişinin yaptığı davet, yani Allah'a davet ediyorum diyerekten davet eder, ancak onun daveti sadece ve sadece nefsinedir. Kendisine hizmet arar yani. Sahtekar dediğimiz, üçkerçi dediğimiz, hakikatlere vakıf olmayan, bir takım cinniler aracılığıyla müriden takımını etkileyen, kontrol altına alan, onları hibnoz eden onları büyüleyen şeriata muhalif bir takım emirler ve direktifler veren ve bu şekilde o müridan takımını bu büyülenmişlik içerisinde kontrol eden ve kendi nefsine hizmet ettiren mürşid takımı vardır bunlar nefsine davet eder onları bir tarafa bırakalım Allah'a davet eden mürşitler arasında ise bir Rabbine davet eden mürşitler vardır. Bu mürşit Rabb'i cihetiyle Allahu Teala'yı Rabb ismi cihetiyle bilmiş, tanımış. Yani Rabb'i hasını bilmiş, tanımış. Bunun daveti kısıtlıdır. Çünkü Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmemiş, tanıyamamış. Sadece Rabbi cihetiyle kendinde açığa çıkan allah Teala'nın o esmaları isimlerinden hangileri zuhur ettiyse onların hakikatlerine vakıf olmuş, hakikate dair o konuyu bilgiyi elde edilmiş, dolayısıyla onun daveti Rabbi cihetiyle olur. Yani kendi hangi isim terkiplerinden oluşmuşsa o isimler hakikatiyle davet ettiği müritleri davete davette bulunur. Dolayısıyla o isimlerle davet ettiği için onun daveti sınırlıdır. Kısıtlıdır. Şumul değildir. Hepsini kapsayıcı değildir. Rabbül Alemin olan Allah'ı gerçek manada bilemediği, tanıyamadığı için daveti dolayısıyla nakıs olur. Kısıtlı olur. allah Teala'yı korkutucu, zorlayıcı ahlak ile davet eden mürşitler vardır. Bu mürşitlerin davetinde yapmış olduğu davet hep Allah'ın Azap yönüyle, cehennem yönüyle yani hoş olmayan, Allah'ın rızası istikametinde olmayan fiilleri işlemesi neticesiyle bir takım cezaya çarptırılacağını beyan eder. İşte şu şu fiillerin cezası şudur, cehennemde şöyle bir cezası vardır diyerek bu cezaları dile getirerek korkutucu ahlak üzere davet yapar bazı mürşitler. Hep buradan demir. Hep Allah'ın cezalandırıcı e, tarafıyla korkutur kişiyi. Ha, şu hataları yapma, cezan bu olur. Şunları şunları yapma, şöyle cezaya müstahak olursun. Şunları şunları yapma, şöyle cehennemde azap görürsün gibi tamamen korkutucu ahlak üzere davette bulunur. Bazı mürşitler vardır ki Rahmani davette bulunur. Bunlar da tamamen Allah'ın rahmet cihetinden bakış açısıyla bakarlar. Korkutucu ahlaka hiç girmezler. İşte onu da yaparsan Allah affeder. Bunu da yaparsan tevbe edeni affeder. Şunu da yaparsan Allah mağfiret eder. Şu fiilleri işleyeni Allah şöyle affeder gibi tamamen af cihetiyle. Bütün bu e, müridan takımını yani her halükarda Allah'ın rahmeti kullarını kapsayacaktır, kuşatacaktır. Anlatımını ileri sürdüğü için Müriden takımında bir gevşeme hasıl olur. Bu sefer müriden takımı der ki, mürid olan kişi ya ne yaparsak yapalım Allah affedici. Bu sefer şeriatın emirlerine karşı bir gevşeklik hasıl olur o kişide. Ehemliyet göstermez. Ya nasıl olsa affedici. Bir tövbe ederiz olur biter. Der. Nasıl olsa Allah affediciymiş, her şeyi affediyormuş. Bir tövbeye bakıyor, işi uyuydu. Ne olacak? Şu günaha işleyelim, bu günaha işleyelim. Arkasından tövbe ettik mi? E, Tövbenizde Allah affedeceğine göre Dolayısıyla e, Canının istediği bir takım Nefsani davranışlarda hareketlerde Daha rahat bulunabilir Nasıl olsa affedicilik var diye Ve şeriatın emirlerine karşı Ona sıkı sıkıya Bağlanmak hususunda gevşek kalır Rahmani davet üzere Davet eden mürşide tabi olanlar bir de ilahi davet vardır ki Allah ismine davet eder mürşid İşte Muheddin İbn-i Hazretleri der ki En kamil davet budur İlahi davet üzere Davet edenler işte en kamil bab kapı burasıdır der. Çünkü ilahi davette bulunan Mürşid yeri geldiğinde Müride Allah'ın e, Zorlayıcı ahlakı üzere Allah'ın e, kahhar isminin Hükümlerini de dile getirir Cezalandırmayı da anlatır Korkutur cehennem ile ve geri geldiğinde müridi Allah'ın affediciliğini dile getirir bağışlayıcılığını dile getirir bu dengeyi sağlar yani cehennem ve cenneti anlatırken bu dengeyi sağlayarak müride ona göre bir yol tayin eder, yol çizer ki en kamil yol budur Muhittin İbn Arabi Hazretleri eğer ki bir mürşide tabi olacaksan, mürşitte bu özelliği arader. Yani ilahi davet üzere davet eden davetçiye tabi ol ki sen de herhangi bir sendelemeye uğramadan bu yol üzerinde ayağın kaymadan sağlam bir şekilde sülük yapabilesin, yolculuk yapabilesin. Bu önemli bir mevzudur. Burada mürşid müridinin ihtiyacına göre kaps halinin tesiri altında bulunan müridi bast haline çeker bast halinin tesiri altında bulunan müridi kaps haline çeker yani bu dengelemeyi yapar yani sıkılan müridi ferahlık ve genişlik haline sokar ki o sıkıntıdan çıksın çok ferahlık ve genişlik halinde bulunanı da bakar ki aman şeriatın emirlerine karşı bir gevşeklik hasıl olmasın bu sefer de sıkar o müridini emirlere riayet etmesi hususunda, emniyet göstermesi hususunda bu dengeyi sağlayarak bu şekilde seyrisülük yaptırır, yolculuk yaptırır. İşte en kamil mürşidin bu mürşit olduğunu beyan eder Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Yine bazı şeyhler vardır ki der Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri, hallerinde bir savruluk görürsün. Şeriatın emirlerine karşı bir gevşeklik görürsün. Bu şeyleri kendi hallerine bırak. Evet bunlar Allah ehli olabilir. Bakın ehlullah mertebe mertebedir. Bunu bütün sohbetlerimizde dile getiriyoruz. Ehlullahın içerisinde de aynı bu anlattığımız gibi ehlullahın içerisinde de bu e, zorlayıcı ahlak kendinde hakim olmuş ehlullah vardır. Veyahut da rahmani ahlak kendisinde hakim olmuş ehlullah vardır. Onda bir genişlik, ferahlık, rahatlık görürsün. İşte bu şeyhlerden de der Muheddin İbnari Hazretleri. Şeriatın emirlerine karşı bir savrukluk, bir gevşeklik hali görüyorsan şayet evet o belki ehlullah'tan olabilir, belli bir mertebe yermiş olabilir, Allah dostlarından olabilir. Ancak onu kendi haline bırak, ona tabi olma. Eğer ki ona tabi olursan o seni dost doğru yol üzere götürüp de o tehlikelerden koruyarak seni varacağın hedefe ulaştıramaz. Çünkü halinde zaten eksiklik var. Şeriatın emirlerine karşı bir gevşeklik, bir savruluk hali var. Bu mürit o zaman onu örnek alacağı için demek ki bu hususlarda gevşek olunabilirmiş. Bu hususlarda dikkat etmeme, hassas olmama gerek yokmuş. Düşüncesiyle bu sefer gevşekliğe giriyor. Bu kişilere tabi olunmayacağını Nutnikler-i Azametleri dile getiriyor. Ehlullah demekle yani hangi Ehlullah'a tabi olursan dost doğru bir yol üzere Ruslata erersin anlamı çıkmaz. Çünkü Ehlullah da sınıfsın. Onların da ahlakı farklı farklı. Ama bunların içerisinde kamil ahlak üzere olanlar var ki işte mesela bazı Ehlullah vardır. Evet, Ehlullah'tır. Ancak mürşitlik vasfı yoktur. Ehlullah'tandır. Allah'ın ee, seçkin kulları arasına nail olmuştur. Ama irşat etme, yol gösterme, öğretmenlik yapma vasfı yoktur. Tabi olunmaz onlara. Olunursa hata yapılmış olur. Bu ciheti de dile getirir Muhtin İbn vazetleri. Ancak irşat göreviyle vazifelenmiş olan ehlullah varsa, işte bunlar kamil mürşit dediğimiz, ilahi davet üzere davette bulunuyorsa onlara tabi olunabilir. Onlara gidilebilir. Şöyle bir durum var. Mesela kişi bir mürşide tabi olmuş. Şimdi bu ehlullahın içerisinde de mürşitlik ile mürşitlik göreviyle görevlendirilmiş ehlullah vardır ki ancak onlara tabi olunduğunda dost yol üzere hareket edilebilir. Heh. Demek istediğim mevzu şuydu hatırladım. Bu yolculukta seyr üstlülükte bazen bir mürşide tabi olunabilir. Mürşitlerde dedik ya mertebe mertebe. O mürşitte mürid bir seyri sülük yapabilir. Belli bir noktaya varabilir. Mürşidin bulunduğu hak katındaki derecesi itibarı ile derecesi düşük olabilir. Seyri sülük yapan mürid o seyri sülüğünü tamamladıktan sonra <gülüyor> o mürşidin aşan konularda o mürşidin üzerinde başka bir mürşide geçebilir. Bu hususta da maalesef e, tarikat ehli arasında yanlış bir bilgiye sahip olunuyor deniliyor ki işte bir mürşide bağlı mu? asla terk edemezsin yolunu bırakamazsın o yolda ölünceye kadar kalacaksın iyi de emürşidin kâmil kamil değilsen olacak sen belli bir noktaya kadar geldin o mürşitten alınması gereken ilmi aldın ama senin o ilmin ötesinde daha yolculuğun var henüz daha yolculuğun tamamlanmadı mustata ermedi istidadın da var o zaman o mürşidin orada görevi biter eğer ki o mürşid gerçekten mürşid ise o zaman müridine der ki, evladım benim ilmim bu kadar. Ben sana ilmimi akıttım, sana verdim, sana ne bildiysem hepsini verdim. Artık bundan ötesine benim ilmimin üstünde <gülüyor> ilme sahip olan bir mürşide git, onu bul, ona tabi ol. ki Seni yolculuğunu devam ettirsin der. Eğer bu mürşit bu manada bilgiliyse. Evet. <gülüyor> Eğer mürşit kâmilse, kamil olan mürşit bu yolculuğunu müride yaptırdıktan sonra götürüp müridi Resulullah Efendimiz'e teslim eder. <gülüyor> Mürşidin görevi budur. Mürşit bir müridi o kemalata ulaştırdığı zaman, o ilmi verip o idrak artık müritte açığa çıktığı zaman müridine der ki evet sen artık benim ilim seviyeme ulaştın. Ben bu ilmi Allahu Teala'dan Resulullah Efendimizden almaktayım. Sen de benim aldığım, kabımı doldurduğum çeşmeye geldin. Ben seni oraya getirdim." der mürşit ve Resulullah Efendimize teslim eder. Orada artık mürşit müridiyle yolunu ayırır. Çünkü mürid mürşidinin mertebesine gelmiştir. Aynı Aynı kaynaktan su içmeye başlamıştır artık. Dolayısıyla artık onun yolu ayrılır. <gülüyor> ve Tarih boyunca gerçek mürşitlerde Mürşidi Kamillerde olay böyle olmuştur Mür, Müritlerini Yetiştirip istidada olan müritlerini o noktaya ulaştırdıklarında Artık aynı çeşmeden su almaya Başladıklarında işte Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin Olduğu gibi Üftada Hazretleri ne dedi O kemalat noktasına geldiği zaman Evet dedi sen artık Benim aldığım yerden almaktasın Bu post ikimize Dar gelir Demiştir ve yolları ayrılmıştır o da artık gidip o aldığı yerden yani aynı kaynaktan o ilmi o suyu o sütü alıyor zevkler değişir burada zevkler farklılaşır her mürşidin zevki farklılaşır aynı hakikati almalarına rağmen o hakikatlerden edindikleri zevkler de değişir Tabii ki işte gerçek mürşid de bu manada <gülüyor> müridini bir noktaya ulaştırdığında resul Efendimiz'e teslim eder ve benim burada görevim bitti der şimdi buradan baktığımız zaman Resulullah Efendimiz de tabi ona o kişiye seyri sülüğünü yaptırır. O da <gülüyor> Allahu Teala Allahu Teala'dan o hakikatlerin nasıl geldiğini dile getirir. Evet. Ve bu şekilde Resulullah Efendimiz de o kişiye bu ilimleri Allah'tan aktarma şeklini anlatmasına rağmen o kapının bu hakikati iyi anlayalım. O kapının bekçisi Resulullah Efendimiz. Yani Allah'a vasıl olmakta Resulullah Efendimiz'den geçmeden ona asla ve kata vasıl olunamaz. Bu hakikati iyi bilelim. Çünkü o kapıda duran Resulullah Efendimiz. Hakikati Muhammediye'yi düşündüğümüz zaman, tefekkür ettiğimiz zaman bütün alemlerin yaratılışı onun hürmetine olduğuna göre Allah'a giden yolculukta Resulullah Efendimiz'den yani oradan hakikati Muhammediye'nin bu kamil müşitlerde, hakikati Muhammediye'deki o hakikat sırrı kendinde hakikati Muhammediye'nin açığa çıkışını, zuhurunu anlar, idrak eder. Bu sır onda açılır. Dolayısıyla bu ilimleri, bu hakikat ilimlerini alışı yine Resulullah Efendimizin vesilesiyle olduğunu da görür. Resulullah Efendimiz asla devre dışı kalmaz yani. Bunu bilelim, kesinlikle bilelim. Yani Allah'tan bir takım hakikatleri öğrenmek babında dahi o en üst mertebeye ulaşsa dahi kişi mutlaka ona gelen feyz Resulullah Efendimiz aracılığıyla atmaktadır. Resulullah Efendimizin devre dışı kalması asla ve kat'a mümkün değil. Bu, bu, bu hakikati de iyi idrak etmek gerekiyor. Evet bunu da dile getirdik. Şimdi buradan mürşidin Amaç değil, araç olduğu da hakikati ortaya çıkmış olur. İşte mürşid hiçbir zaman amaç değildir. Evet, mürşide saygı. Mürşide bir mürşide e, intisap edildiyse ona saygı, onun emirleri dahilinde hareket etmek, yola sebat, şükür, sadakat bunlar olmazsa olmazları yolun yolculuğu. Ancak burada mürşidin Bilinçli bir mürid şunu bilmesi gerekir ki mürşid kesinlikle ve kesinlikle araçtır. Amaç değildir. Eğer amaç ile aracı karıştırırsa bir insan o zaman mürşidini ilah edinir. Eyvallah. Mürşidine tapar bu sefer. Maalesef. Bu hataya... Hakikati mürşidine tapar. Bu hataya günümüzde birçok tarikat ehli maalesef düşmekte. Evet mürşidin aracılığıyla o feyzi almaktasın. Eyvallah. Ama şu hakikati asla ve kat'a unutma ki mürşit araçtır. Mürşit bu yolda seyir-i vuslata varmak için senin kullandığın bir araçtır. Binit. Bir binitindir. Evet. Aracındır. İşte bunu bilirsen bunu idrak edersen o zaman şirke düşmezsin. Bilirsin ki eğer ki istidadın varsa belli bir noktaya ulaştığın zaman bu araçtan ineceksin. Çünkü bu araç görevini tamamlamış olacak. Eğer bir istidadın varsa o noktaya ulaşmaya, ötesine geçmeye seni bu araç bir yere kadar götürecek ve o durakta o aracı terk etmen gerekiyor bu bilgi dahilinde hareket eden kişi <gülüyor> mürşidinin kendisine araç olduğunu bilir, esas amaç Allah'ı bilmek, tanımak kulluğunu hakkıyla yerine getirmek olduğunu bilir ve oraya kitlenir, hedef olarak oraya kitlenir, hedef olarak oraya kitlendiği içinde şirke düşmez, mürşidini ilah edinmez, ona tapmaz en büyük yapılan yanlışlardan hatalardan biri de maalesef budur yani mürşidin aslında e, müridin bu hususta hatası da var ve mürşidlerin gerçek manada mürşit olmamasının da hatası var mürşit bir defa müridine bu hakikati dile getirmesi lazım harbi yük taşıyor ben aracım evladım sen benim sırtıma bineceksin ben seni gideceğin hedefe varacağım noktaya bu deliği geçittireceğim demesi lazım ama bu hakikati söylemezse mürşid o zaman tabi ki mürid ilah ediniyor sırtından, sırtından inmiyor ölene kadar sırtından onu onu ilah edinmiş çünkü ona kapmış. evet işte bu hakikati maalesef idrak edememekte insanlar bir yola intisap ettiğinde bir mürit o yolda yaptığı seyir üstlülükte yolculukta bağlandığı intisap ettiği mürşit gerçekten kamil bir mürşit ise ehil bir mürşit ise Mürid bu yoldan bir feyiz bereket alamıyorsa bunun sebebi ne olur? O zaman mürid dönüp kendisine bakması lazım. Mürid o yolun gereklerini yerine getirmiyor demektir. O yolun gerekleri nelerdir? Her yolun kendisine has bir takım zikri vardır. Vird denilen dersleri vardır. Bir de var bir yola intisap etmiş bir mürid mutlaka o yolun virdini çekmesi lazım. O yolun virdini çekecek ki yani o dersleri yapacak o zikri çekecek ki o yolun piri tarafından O yolun kurucusu tarafından bir feyiz aksın Bu hakikatleri anlamak idrak etmek adına kendisinde bir açılım olsun Perdeler kalksın Onun için bir defa Mürit bu yolun Zikrini Virdini harfiyen yerine getirmesi lazım Çekmesi lazım Nefis terbiyesi teskiyesi yolunda Seyrüsülük yolunda Mürşidi tarafından kendisine verilmiş olan Talimatları yerine getirmesi lazım bu hususta da bu yolda yolculuk yaparken sabırlı olması lazım sebat etmesi lazım samimiyet içerisinde olması lazım haline her daim şükür içerisinde olması lazım bakın bunlar bu yolun düsturları yani bu haller olması gerekiyor kişide sabırlı olacak sebat edecek şükür halinde olacak <gülüyor> ve samimiyet içerisinde mürşidine tam bir güven içerisinde bağlanması lazım sen mürşidini önce baştan test edeceksin baştan mürşidini test edeceksin test ettikten sonra güvenilirliğine kani olduysan ondan sonra ona intizap ederken bağlanacaksın eğer ki seyrüsülük anında mürşidinden kendi nefsi durumundan kaynaklanan bir şek şüphe düşerse o, o zaman senin sorunundur eğer ki der Muheddin İbn-i Aral Hazretleri efendinden efendiden kastı mürşiddir efendine karşı bir şüphen oluştuysa efendinin huzurundan uzak dur. Yani mürşidinin huzurundan uzak dur der. Çünkü artık sen onda, ona karşı bir şüphe oluştuğunda oradan gelecek feyze kapını kapattın. Şüphe feyzi kapatır. Ha! Geçerli bir şüphen varsa gerçekten Kur'an ve sünnet ışığında bir takım hakikatleri idrak ettin. O mürşid olarak bildiğin insanın bir takım hata ve kusurunu gördüm. Gerçek manada mürşit olmadığını, mürşit olamayacağını idrak ettin. O ayrı bir mevzu. Zaten onunla o zaman yolunu ayırırsın. Ha, bu, bundan bunun mürşitliği bu kadarmış dersin. Bundan mürşit olamazmış. Gördüm çünkü şeriata muhalif halleri var dersin. Terk edersin, gidersin. Gerçekten şeriata ittiba etmiş bir mürşit bakarsın. Ama böyle bir şey yok. Kendi zanından, şüpenden kaynaklanan vehminden kaynaklanan bir şüphe varsa mürşidine karşı der Muhabdin İbn o zaman onun sohbet meclisinden uzak dur çünkü ondan o an için artık bir şey alamazsın o fez kapısı kapanmıştır ne zaman ki ona karşı muhabbetin tekrar geri gelir güvenin tekrar geri gelir o zaman tekrar onun sohbet meclisine dahil olabilirsin Feyz almaya başlayabilirsin ama bu hadise olmadığı sürece ondan feyiz almam mümkün değildir Hakikat de böyledir yani insan birtakım hakikatleri dinlerken kendini şartlandırırsa kendi beynindeki o yanlış bilgiler dahilinde bir bloke ederse beynini gerçekten anlatılan kendisine anlatılan hakikat olsa dahi o hakikati almaz, alamaz çünkü kendini bloke etmiş örmüş duvarlarını kabul etmez o hakikati sen ne kadar o hakikati dile getirsen de alamaz aziz Allah Celle gelelim. Bu manada <gülüyor> Müridin dikkat etmesi gereken işte bu seyir üslupta bu hususlardır. Yine Allah alemde her insanın farklı derece, mertebede yaratmıştır. Her insanın amacı, itikadı, inancı, ilmi farklıdır. Bu zenginlik alemin kemalatının gereğidir. Bu sebeple aşk ehli olduğu gibi cihat ehli de olacaktır. Kimisi aşk ehli olur, kimisi cihat ehli. allah Teala öyle yaratmış, fıtratı öyle. O Allah için savaşa meyleder. Sürekli o cihetten dem vurur, o tarafa meyleder. Cihat yanlarının yanında yer alır. Kimisi de aşk ehli olur. Hakikatleri bu şekilde aşk ehlinden öğrenmek, yaşamak, bu aşkı, e, aşka talip olur kimisi akıl ehli olduğu gibi kalp ehli de vardır bunlar da farklı farklı şeyler akıl ehli tamamen olaylara akıl cihetiyle bakar akıl ehli kalp ehlinin anladığı hakikatleri hikmetleri anlayamaz bir de kalp ehli de vardır allah Teala farklı farklı yaratmış celalin mazharı altında olanlar olduğu gibi cemalinin mazharı altında olanlar da olacaktır e, tabi cehennem ehli olduğu gibi cennet ehli de vardır dolayısıyla Herkesin yaratılışı ne amaç için yaratıldıysa herkes de o manada yaratılışına hizmet eder. Biz de burada işte bugünkü sohbetimizde mürşidin ve müridin hallerini bu meyanda dile getirmiş olduk. Muhyiddin i̇bn şöyle buyurur. Kul, şeytan ve nefsin arzularından ve hilelerinden arınmadıkça vuslat ehli olması mümkün değildir. Şeytan ve nefsinin arzularından ve hilelerinden arınmadıkça vuslat ehli olması mümkün değildir. O iki büyük düşmanın şerrinden korunmak ancak Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hem zahiri hem de batini olarak uymakla gerçekleşebilir. Şeriatın bir hükmüne iman ederken İçinde onun aksini tercih etme eğilimini bulabiliyorsan şayet bu imana itibar edilmezler. Yine Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri uyulmaz şeriatı zayi olmuş olana getirse de bin haber Allah katından der. Bizim için ölçü eğer kamil bir mürşit arıyorsak bizim için kamil mürşitte ölçü şeriatın tam bir şekilde ittiba halinde olmaktır. Haramları bırakın mekruhları bırakın bir imkanın mürsit haramdan tabii ki uzak durur. Mekruh'tan tabii ki uzak durur. Helallerden dahi e, imtina eder. Şüpheli şeylerden kesinlikle ve kesinlikle uzak durur bir kamil mürsit. Kamil mürşidin ölçüsü budur. Dolayısıyla mümin için ilim büyük bir nimettir. Yani bir mihnet niye en kaşıdır, Her e, bu ilme sahip olan bir mümin bu ölçüler dairesinde karşısındakini değerlendirir. Ona göre terazisinde tartar ve bu yola çıkacağı zaman yolculukta kendisine rehber olarak seçtiği kişiyi bu manada tayin eder. Bunu tayin ederken ilmi varsa aklını kullanarak ilmi cihetinden işte nefsini bilip Rabbini bilir dedik. Ondan sonra mizacını bilir. Mizacına göre hangi meşrep uygunsa ona intisap eder. Eğer ki Burada bir tereddütte kalıyorsa o zaman istişare elleri neticesinde Aklı Selim gördüğü kişiyle istişare ne yapması neticesinde bir karar kılar İstişareden bir sonuç elde edemiyorsa ki ondan sonra da akabinde istihara dediğimiz Allahu Teala'ya sorar Allahu Teala'dan aldığı işaret üzere de bu intisap edeceği yol hususunda hareket eder Bu hafta böylece mürid ve meselesini de dile getirmiş olduk Amin. Euzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaban nar. Allahumma ve li validayya ve lil mu'minina ve lil El al ahya'i minkum <programım> vel ammat. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sabaqa hak bil hak vel hadi ila siratikal mustaqim ve aleyh hi hatta tadrhi ve miktar hi el azim. Subhan Allâzî arâne, Subhan Allâzî mekâne, yâlemû mekâne. Subhan Allâzî arâne. E ve sallamu aleykü ya Rasûlullah, e ve selamu aleykü ya Habîb Allah, e ve selamu aleykü ya Sîde el evlîn ve el aakhirin. aleyhim ve aleyna icmâin. Subhane rabbike rabbil izzeti emma yasifun ve selamun alel al murselin velhamdülillahi rabbil alemin al Fatiha